Ma'budun sevilmesi her canlıda vardır. Lugatta muhabbet yani sevgi, güzelliğinden dolayı bir kimseye yahut bir şeye meyletmektir. Mesela şecaatlerinden dolayı cengaverlere, sehabetlerinden dolayı cömertlere, güzelliklerinden dolayı yeşillik, çayır, çimen, ağaçlara, güzel sesli kuşlara edilmesi gibi. Yahut da sevgi tabii olarak nimetten dolayı veli nimete etmektir. Mesela yardımı umulan anne, baba ve zengine iyilik yapanlara meyledilmesi aynı zamanda canlıların besinlerine meyledmeleri gibi. Bu tür meyillere fıtri, tabii sevgi denilmektedir. Hadisi i şerifte İnnelillahi mi'ate rahmetin enzele minha rahmeten vahide beynal cinni ve insi ve behaimi ve hawami. Febiha yetaatifuna ve biha yetarahamuna ve biha taatifu rahmeten Gerçekte Allah'ın yüz merhameti vardır. Tabii sevgi olarak yüzde bir merhametini cinlerin, insanların, hayvanların böceklerin arasına indirip taksim etmiştir. Bunlar tabii sevgi olarak o merhamet sebebiyle birbirlerine eğilip dayanırlar. Birbirlerine rahmu şefkatte bulunurlar. Yine tabii sevgi olarak o merhamet sebebiyle vahşi hayvanlar dahi yavruları üzerine şefkatle eğilirler. İman ve İslam üzere azabından sakınan, rahmetini uman gerçek kullarını kıyamet gününde esirgemek için Allah, yüzde doksan dokuz merhametini de tehir etmiştir, diye buyurulmaktadır. İşte annelerin şefkatle yavrularını kucaklamaları, imdatlarına koşmaları, onları koruma altına alıp hizmet etmeleri, o yüzde bir rahmetinden, yani tabii ve fıtri sevgiden kaynaklanmaktadır. İnsan iyiden iyiye düşündüğü takdirde, fevkalade zatının kemalatı ve güzelliği cihetiyle olsun, Veli nimet olarak nimetleri mahlukuna ulaştırması cihetiyle olsun. Her halükarda hakiki mahbub, eşit sevilenin ve mabudun, eşit tapınılanın sadece Allah Subhanahu ve Taala olduğunu bulur. Allah Teala iradi sevilmesinin madenini yani cevherini her canlının fıtri ve tabii sevgisinin sert kabuğu içerisinde gizlemiştir. Taşta gizlenen ateş kıvılcımı, demirin taşa çakılmasıyla ortaya çıktığı, fosforda gizlenen ateş, kibritin çakılmasıyla şule olarak ortaya çıktığı gibi, hiç şüphesiz insanın ruhunun, kalbinin derin merkezinde gizlenen, mabudunun sevgi kıvılcımları yahut şulesi de ancak iman, İslam ve ihsanın gerçekleşmesiyle ortaya çıkar, kemiyetten keyfiyete geçer bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Allah'ın yüzü hürmetiyle senden sorarım Rabbimiz neyle seni seçip bize göndermiştir Rasulullah bil İslamı İslamla adam İslam nedir diye sorunca Rasulullahın antuslima ve لله وانتخلي İslam Allah Teala'nın varlığına Birliğine içtenlikle inanarak bütün kıvılcımlarınla Allah'a teslim olman ve onun için kalbini küfür, şirk ve nifaktan boşaltmandır diye buyurduğu hadisi şerifin hükmünce gerek namazın dışında ve gerekse namazın içinde şehadet kelimesini getirerek tevhide yani İslam dinine inanan muvahhid müminin şehadeti, şirk ve müşriki, küfür ve kafiri, Nifak ve munafıkı bırakmasını, İslam dinine inancını bozacak söz ve hareketlerden sakınmasını, ihlas üzere tadili erkanla namazı yerli yerinde kılmasını, Her mümin kardeşinin malını, kanını, namusunu korumasını, Helalini helal, haramını haram inanmasını gerektirir. Yani farz kılar. Çünkü, والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشره فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب حبيبim taguttan ve taguta ibadet etmekten shirk ve müşrikten uzaklaşarak Allah'a dönen mümin muvahhid kullarımı müjdele binaen aleyh Kur'an ve hadisin hükümlerini dinleyerek iyiden iyiye öğrenip en güzeline uyan muvahhid kullarımı müjdele. Tağutu ve tağuta ibadet etmeyi bırakıp Allah'a dönen kimseler, Allah'ın kendilerini gösterdiği doğru yolda yürüttüğü zevatların ta kendileridir. Ve onlar her türlü karışımdan zihinleri saflaşan salim akıl sahiplerinin ta kendileridir. Ayeti kerimesinin hükmünce A kalben allah Teala'nın varlığına, birliğine inanması, Muhammed'in de umum ins ve cinlere peygamber olarak gönderilmesini tasdik etmesi, b. Tasdik şartıyla kelime-i şehadeti söylemesi üzerinde sebat etmesi, yani küfre sebep olacak söz ve hareketten sakınması, c. Zarureti dini yeden birisini inkar etmemesi, d. Tağutu, Şirk ve Müşriki Bırakması e. Kur'an ve hadisin hükümlerini tağut ve müşriklerin hükümleri üzerine tercih etmesi olmak üzere beş şartla şehadet kelimesini getirenin ancak küfür, şirk ve nifaktan tevhide yani İslam dinine imanı sadeleşir ve parlayıp kabul dergahına ulaşır riya, gösteriş ve bozgunluğa uğramaktan Ameli ibadeti arınıp sadeleşir ve parlayıp kabul dergahına ulaşır. Aksi takdirde sayılan tevhide inanmanın beş şartından birisi olmaksızın “Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye mücerret dille şehadet kelimesinin söylenilmesi iman etmeye kafi gelmez. Yani tevhide inanmanın beş şartını yerine getirmeksizin Allah Teala'dan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mağbud olmadığına, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ederek şehadet ederim demenin iddiası iman etmeye kâfi gelmez. Aynı zamanda kalbi tasdik ve inkar olmadığı halde, mücerret dille şehadet kelimesinin söylenilmesi nifak, kalbi inkarla küfür, Allah Teala'nın sıfatlarından birinin mahluka, noksan sıfatlardan birinin Allah Teala'ya nispet edilmesi şirk, kalbi tasdiki bozacak söz ve hareketlerin irtidat olması sebebiyle, tevhide inanmayı ve tevhidin gerektirdiği hükümleri mahluka öğretip bildiren, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, Kalbimle tasdik, dilimle ikrar ederek şehadet ederim diye iddia etmek yine tevhid'e yani İslam dinine iman etmeye kafi gelmez demek istiyoruz. Kutsi hadisi şerifte, قال الله عز وجل إنني أنا Allahu لا إله إلا أنا فعبدوني من جاءني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حسنى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 ''Sizden kim, sadakat ve ihlasla, Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud, tapınılan yoktur, demek şehadetiyle bana gelirse, benim kalama girmiştir. Kim de kalama girmiş olursa, ebedi azabımdan emin olur. Yani güven almış demektir.'' Bu kutsi hadisi şerifte, İnneni Allahu? gerçekte ben benim, ismim Allah'tır buyurmasıyla Allah Teala rububiyet sıfatlarını zat-ı şerifine tahsis etmiş, kendisini birleyerek isim ve sıfatıyla zatının tanınmasını emretmiş ve rububiyet sıfatlarından birini kendisine yahut Allah Teala'dan başkasına isnat eden tagutu, firavun ve tabirlerini reddetmiştir. Bu suretle inanmak gerekir. Abuduni ihlas üzere bana ibadet edin buyurmasıyla da Allah Teala hakiki fail olması sebebiyle kendisinin Rab olması, abdinin yani kulunun da kulluk yapması gerektiğini bildirmiştir. Bu sebeple abdin yani kulun kulluk yapmasını yani Rabbinin emriyle düşüp kalkmasını ve namaz, oruç, haç, zekat, kurban boğazlamak gibi ibadetlerini de Zat-ı Şerif'ine tahsis etmesini emretmiştir. Bu kutsi hadisi şerifte yer alan Men دخل hasni حسن adabi. Kim de kalama girmiş olursa ebedi azabımdan emin olur. Cümlesinin hükmünce müjde almanın, tevhid kalasına girmenin, iman, zikir ve ibadetin kabulünün birinci şartı ihlas, ikincisi ise bunların keyfiyet olarak da nefsin heva ve hevesine, İstek ve arzusuna göre değil, bilakis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dininin diğer ifadeyle şer'i şerifin emrine tıpatıp muvafık olmasıdır. Ma'min ehadin yeşhadu en la ilaha illallahü ve enne Muhammeden rasulullahı sidıkan min kalbihi illa harramahullahu nari Tasdik eşit kalbinde doğruluğuna hüküm ettiği halde Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eden hiçbir kimse yoktur ki, Allah da onu ateşe haram etmemiş, eşit ondan uzaklaştırmamış olsun. Buyurulan hadisi şerifin hükmünce, ehli tahkik olan sufiler, İhlas, tenzih, tecrit ve tefritle gerçekleşen tevhid, bilgi üzere uluhiyetin, yani tapılmanın, rububiyetin, yani icadı ile eşyayı yokluktan varlık sahasına çıkarmanın, varlık sahasına çıkarttığı alemi imdadıyla yeşertmenin, yaşatmanın, tedbir etmenin, tasarruf etmenin, malikiyetin, yani sahip olduğu mülkünde hükmünün geçerli olmasının ve hakimiyetin yani isteğine göre hükmünü icra etmenin sadece Allah Teala'ya Ta tahsis edilmesi, masivanın vücudunun nefyedilmesi, zatı pakı ehadiyeyi birleyerek vücudun zatı şerifine tahsis edilmesi, isim ve sıfatlarının öğrenilmesi ve kalbi tasdik şartıyla dille La ilahe illallah diyerek nübüvvet ve risaletle şereflenen Muhammed'in tasdik edilmesidir diye tarif ettiler. Şehadet kelimesini getirerek, hak ve gerçeğe muvafık bilgi üzere iman eden, içtenlikle boyun eğerek Allah Teala'nın dinine teslim olan, Rabbim beni görür diye hayatına çeki düzen veren, kendini Rabbinin kontrolü altında bulunduran, zikir ve ibadetle Rabbine yönelmekte sebat eden, benim gibi halk Rabbimin ihali gibidir deyip Rabbinin iyaline iyilik yapmaya adet edinen, iman ve İslam üzere Allah Teala'nın azabından sakınan, rahmetini uman gerçek kulu, er geç Allah Teala'nın rızasını kazanır, kendisine sevgi inmiş olur. İman ve İslam üzere azabına sebep olabilecek günah işlemekten sakınan, Zikretmek, farz, vacip, sünnet, müstehap ibadetleri yapmakla lütuf ve merhametini uman, rızasını kazanmış gerçek kulunu allah Teala meleklerine, bu kulum mümin, eşit, nezdimde ve halkın nezdinde güvenilir. Müslim, eşit, yasaklarımdan sakınan, emirlerimi yerine getiren, Muhsin, eşit, azabımdan korkması, nimetimi sevmesi sebebiyle, kuluma iyilik yapandır. Onu sevin diye tanıtır. Artık melekler de o muhsin kulunu severler. Muhsin kul, hayatına çeki düzen verip kendini Rabbinin kontrolü altında bulunduran, azabından korkması, nimetini sevmesi sebebiyle de zikir ve ibadete devam eden, Allah Teala'nın kuluna da iyilik yapan mümin ve müslüm kimse demektir. Allah Teala'yı sevmek, Allah'ı severim diye kup kuru bir iddiadan ibaret değil. Bilakis sevgi, iman etmekte ve her hususta Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymak, itaat yani Allah Teala'nın yasaklarını terk etmek, ibadet yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, cihat yapmak yani her türlü İslami hizmette bulunmak en geniş manasıyla zikir yapmakla gerçekleşir. Seyec alulahumur rahmanubudda çok esirgeyici Allah kendilerine gönüllerde bir sevgiyi verecektir. Ayeti kerimesinde ve inna Allah ıza aħbba abdan dāʿa Jibrīl, fāqal īni aħbbu fulanan, fāaħbba hu, qalā fayħbba Jibrīlu, thumma yunādi fi al-ṣamāi, fayyūlul inna Allah yħbbu fulanan, fāaħbba hu, ثم يوضع له القبول في الأرض فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ Allah bir kulu sevdiği vakit Cibril'i çağırır. Ona der ki, Gerçekte ben filanı seviyorum. Sen de onu sev. Bunun üzerinde Cibril onu sever. Sonra Cibril gök ehline nida eder. Ve şöyle der, Gerçekte Allah filanı sever. Siz de onu sevin. Akabinde gök ehli de onu severler. Sonra yere, Eşit kalplere o sevilen kimse için hoşnutluk yani sevgi konur. İşte bu da gerçekte iman edip salih amel işleyen kimseler için rahman olan Allah sevgiyi yaratır. Buyurulan ayeti kerimenin manasıdır. Allah bir kuluna gazap ettiği zamanda da Cibril'e nida ederek der ki, gerçekte ben filandan buz ederim. Sen de ondan buz et. Bunun üzerinde Cibril ondan buz eder. Sonra sema ehline nida eder. Der ki: Allah filandan buz eder. Siz de ondan buz edin. Onlar da ondan buz ederler. Sonra ondan nefret ve sakınmak yere konur. Hadisi şerifinde buyrulduğu üzere mümin ve müslim sevinç içerisinde zikir ve ibadette sebat etmekle Rabbinin rızasını kazandığı andan itibaren Allah Teala sevilmesini yeryüzüne indirir. Melekten insana varıncaya kadar her canlının kalbine yerleştirir. Artık ister istemez canlılar, sevilmesi yere inen mümin, müslim, muhsin kimseyi severler. İnsi cinni şeytanlar, heybetine kapılıp ondan korkarlar. Allah Teala'nın rızasını kazanmaları ve yeryüzünde insanlara varıncaya kadar her canlının kalbine sevilmelerinin inmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, Ubudillah wa la tusrik bihi shay'an wa'mal lillahi ka'annake tarahu wa adu nafseke fil mawtin wa dhkurillah 'inda kulli bil Hiçbir şeyi Allah'a ortak etmediğin halde zatı Şerif'ini görürcesine ona ibadet etmeye devam et.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 إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول فما يسألوني فيقولون يسألونك الجنة. فيقول هل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون فيقولون يتعوذون من النار فيقول هل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قالوا ويستغفرونك فيقول uşhidüküm, anni kadı gafertü ləhm, ve ağıtaytüm ma səlû, min ma stjarû, fiyolul məlek minhum, fihim fulanı gəbdun xəbtaun, liş minhum, inna ma mərri li hajetin, fəjəse, fiyolul, Allah Teala'nın bir takım seyyar melekleri vardır. Bunlar Yolda dolaşıp zikir ehlini ararlar. Allah Teala'yı zikreden bir cemaati buldukları zaman, hadi ihtiyaçlarınızı almaya hazır olun diye çağrışırlar. Akabinde dünya semasına kadar toplanırlar. Kanatlarıyla onları kuşatırlar. Nihayet cemaat birbirinden ayrıldıkları zaman semaya yükselirler. Rableri ondan daha bilgin olduğu halde sorar. Nereden geliyorsunuz? Onlar da yerde hakiki kulların nezdinden geliyoruz derler. Rableri onlardan daha bilgin olduğu halde sorar. Kullarım ne diyorlardı? Onlar da subhanallah demekle seni tesbih ediyorlardı. Allahu ekber demekle seni yüceltiyorlardı. Elhamdülillah demekle seni övüyorlardı. La ilahe illallah demekle seni birliyorlardı. Yâdel celâli vel ikram demekle ululuk ve azametini itiraf ediyorlardı. rab Teala, onlar beni görmüşler mi? Melekler, hayır vallahi seni görmemişler. rab Teala, şayet beni görselerdi nasıl? Melekler, eğer onlar seni görselerdi, daha fazla ibadet edecek, daha fazla hamdu senada bulunup seni yüceltip tenzih edeceklerdi. Rab Taala onlar benden ne diliyorlar? Melekler cennetini. Rab Taala onu görmüşler mi? Melekler hayır ya Rab. Rab Taala ya görselerdi nasıl? Melekler eğer onu görselerdi üzerine daha fazla hırslanıp şiddetle talep edecekler ve daha büyük isteklerde bulunacaklardı. Rab taala o halde neyden kaçıp bana sığınırlar. Melekler ateşten kaçıp sana sığınırlar. Rab taala onu görmüşler mi? Melekler hayır vallahi ya rab görmemişler. Rab taala acaba onu görselerdi nasıl? Melekler eğer görselerdi daha fazla ondan kaçar ve daha fazla korkarlardı. Bir de estağfirullah demekle günahlarının bağışlanmasını dilerlerdi. Rabb-i Teala, siz şahit olunuz, ben onları mağfiret ettim, istediklerini verdim ve onları mükafatlandırdım, buyurur. Onlardan bir melek, içlerinde filan var idi, o çok hata işleyen bir kuldur ve onlardan değildir, ancak ihtiyacından dolayı uğramıştı da artık oturdu, der. Bunun üzerine Allah Teala buyurur ki, ''Onu da mağfiret ettim. Onlar öyle bir kavim, eşit cemaattir ki, onlarla düşüp kalkan asla şaki olmaz.'' buyurmasıyla da en geniş manasıyla zikre ve zikir halkalarında bulunmaya teşvik etmiştir. Peygamberin emri şerifine uyarak sadakatle ashab, A. Şirk ve müşriki bıraktılar. Kendilerini Rablerinin kontrolü altında bulundurdular görürcesine Allah Teala'ya ibadet etmeleri, b. dini olsun, dünyevi olsun, alışveriş ve günlük çalışmalarında dahi, kendilerini Allah Teala'nın kontrolü altında bulundurup, ihlas üzere çalışmaları, c. her türlü dini felaketten kurtulmaları için, ölümü, cennet ve cehennemi, göz önüne getirmeleri, yani ölüm rabıtasını yapmaları, d. Allah Teala'nın zikrine kendilerini alıştırmaları, mesela nerede, ne zaman hangi zikir ve duayı yapmaları, e hasbel beşer günah işlemeleri takdirinde kendilerini hesaba çekerek tövbe istiğfarla Rablerine yönelmeleri olmak üzere altı hasleti birbirlerinden öğrenip öğretirlerdi. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي Andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmışız ki, Yer küresine, eşit, hakimiyetine ancak salih kulların mirasçı olurlar. Ayeti i kerimesinin hükmüne inandılar. Bu sayeden kısa bir zamanda dünyaya hakim oldular. Bununla beraber hiçbir zaman dünyanın servet, riyaset ve şöhretine değer vermediler. Bu sebeple Allah Teala sevilmelerini kalplere yerleştirdi. Hicri 1428 sene geçti. Daha da ashab ve ardınca gidenler dün yaşamışçasına sevilmektedir. İnanmazsan İstanbul'da Eyübe git. Ashabın bulunduğu yerlere, Siirt'in yakınında Veysel Karaniye, Ankara'da Hacı Bayrambeli, Konya'da Mevlana Celaleddin gibilere bak. Radiyallahu taala anhum. Ali radiyallahu taala anhu peygamberden seyece'alulehumur rahmanu wuddah. Çok esirgeyici Allah kendilerine gönüllerde bir sevgiyi verecektir. Buyurulan ayetin manasını sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimeyi El muhabbetu fi kulubil mu'minina vel malaiketil muqarrabin ya Ali. İnna Allah ağahtal fi cüduri salihine. beğenip sevdiği kulu için müminlerin ve Allah'a yakın meleklerin kalplerinde sevgisini yaratır. Ey Ali, hiç şüphesiz Allah sevmesi sebebiyle beğendiği mümin için salihlerin kalplerinde üç hasleti yaratır. Nimeti gayrine ulaştırmak hayretini, sevgi ve tatlılığı, kendisinden korkulmak heybetini buyurmasıyla tefsir etmiştir. Şüphesiz Allah Subhanahu ve Taala'nın hem zatının kemalatı ve güzelliği sebebiyle, hem de icat ve imdat hatlarından, rububiyetin cömertliği sebebiyle, sıfır yokluktan var ettiği mahlukuna türlü nimetleri ulaştırdığı için iradi olarak sevilmesi, hem şer'an hem de aklen farz kılınmıştır. Bundan böyle hadisi şerifte "Ehibbullahu lima yagudukum bihi min ni'amih ve ehibbuni li hubbillahi ve ehibbu ehle beyti lihubbi. Nimetleriyle Nimetleri sizi rızıklandırdığı için Allah'ı sevin. Allah beni sevdiği için beni sevin. Ben de ehli beytimi sevdiğim için ehli beytimi sevin diye emredilmiştir. Yani şayet zatının kemal ve cemalinden eşit güzelliğinden dolayı Allah Teala'yı sevmezseniz, bari hiç değilse cömertliğiyle sizi sıfır yokluktan var ettiği ve kudretinin imdadıyla yeşerttiği, yaşattığı, rızıklandırdığı için onu sevin. Kendisine ibadet edin. Bu itibarla İmam Ebu Ali el-Jüzecani rahimahullahu Teala, tevhidin akti, Hauf eşit Allah'tan korkmak, reca, eşit rahmetini ummak, muhabbet, eşit sevgi olmak üzere üç şeyle gerçekleşir. Havf, eşit korkunun çoğalması, günahın çoğalması sebebiyle mürit kulunun vaide yani azapla tehdide görür gibi inanmasından kaynaklanmaktadır. Reca, eşit rahmetini ummanın çoğalması, mürit kulunun kazanmış olduğu hayrın karşılığının verilmesi vaadine, eşit sözüne, almış gibi inanmasından kaynaklanmaktadır. Muhabbet, eşit sevginin çoğalması, mürid kulunun minneti görmek için çok zikir yapmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple Allah Teala'nın azabından korkan, rahmetini uman mürid kul, her şeyden kaçıp Allah Teala'ya sığınmakta, Asla yorgunluk hissetmez. Allah'ın rahmetini uman mürid kul, Rabbinin duasına icabet etmesine inanması sebebiyle asla dua ve dilekten bıkkınlık duymaz. Allah'ı seven mürid kul, sevgilisinin ismini söylemekten vazgeçmez. Korkunun parlak bir ateşi vardır. Hecanın nurani bir ışığı vardır. Sevgi ise nurları bir araya getiren nurdur demektedir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kendileri Allah'ı unuttukları, bu sebeple Allah'ın da nefs ve ruhlarını kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların, kafirlerin ta kendileridir. Ayetinin hükmünce, zamanına yetiştiği son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ve kendisine inan Kur'an'ın hükümlerine teslim olmayan ilahi sevgiyi bulamaz. Vicdanı uyanmaz. Vicdanı uyanmayınca Rabbinin rızasını kazanamaz. Bilakis Rabbinin gazabına uğrar. Kendi nefsini sever. Nefsinin heva ve hevesinin peşine düşer, koşar. Bin netice kayadan kayaya çarpılır. Bu sebeple firar eden kafir ve müşrik kul, kaytaran fasık ve asi kul oluverir. Derken, ruhunun derin merkezinde gizlenen mabudunun sevgisi, suyun içindeki çakmak taşının ateşi gibi gizli kalır. Kişi huzursuzluktan içkiye, kumara, şuna buna sığınır. Neyi kimi severse ona tapar. Kimden neyden korkarsa ona tapar. Anneyi, babayı, evladı, altını, gümüşü yani parayı, çevreyi, malı, Mülkü ile sevmesine rağmen mümin ve müslüman zat وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ iman eden zevatlar Allah'ı daha fazla severler. Buyurulan ayetin şehadeti üzere iradesiyle Allah Teala'yı, peygamberini ve dinini daha fazla sever ve İslam'ı, ihsanı, zikri, ibadeti ve dua etmesi nispetinde Allah Teala'yı sevdiği için de onun Habibini, Habibini sevdiği için de ashabını, ehlibeytini sever. Onların ardınca gidenlere uyar. Sonra Allah için her Müslümanı sever. Salatun men kunne fihi wajada bihin halawata al-iman. Men kana Allahu ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma siwa huma. Ve men ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi. Ve men yekrehu en yaudu fi'l-küfr <gülüyor> ba'de iz enqazahu Allahu كَمَا يَكْرَهُ En يُلْقَ فِي النَّارِ Kendisinde üç haslet bulunan kimse, onlar sebebiyle imanın tatlılığını bulur. 1. Allah ve onun Resulü, kendisine başkalarından daha sevgili olan kimsedir. 2. Bir kulu severse, Allah için olmaktan başkasıyla onu sevmeyen kimsedir. 3. Allah onu küfürden kurtardıktan sonra, Tekrar küfre dönmekten ateşe atılmasından tiksindiği gibi tiksinen kimsedir diye hadisi i şerifte buyrulduğu üzere imanının ve mabudunun sevgisini vicdanıyla müşahade eder, görür gibi hisseder. Men aṭā lillāhi ve menaʿa alillahi, ve aḥabba lillāhi ve abghada lillāhi ve ankaḥa lillāhi faqad istekmale l-īmāna. Dünya namına nesep, bedel İvaz, gharaz, amaç olmaksızın sadece kim verdiği zaman Allah'ın rızasını kazanmak için verirse, vermediği zaman Allah'ın rızasını kazanmak için vermezse, sevdiği zaman Allah'ı sevdiği için severse, kızdığı zaman Allah'ın rızasını kazanmak için kızarsa, evlendiği zaman Allah helal kıldığı ve evlat edinmek için evlenirse, Şüphesiz imanını kemale erdirmiştir demektir. Ve اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي Kalbi olarak amellerin en üstünü Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir diye hadisi şeriflerde buyurulduğu üzere Allah için seven, Allah için buğz eden şek, şüphe, isyan ve fısktan kurtulur. Rabbinin rızasını kazanır ibadetinin semeresini bulur.